Kıymetli izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Ramazanın sevinci, muhabbeti daim olarak üzerinizde olsun efendim. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar birlikteyiz. Efendimiz stüdyo konuğumuzdur. Ondan gelen, sizden gelen soruları, sorunları kendisine yönelteceğiz inşallah. Söz Hakkı baslıyor efendim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, övme ve övülme, alemlerin Rabbi olan Allah içindir, Allah'a aittir. Övülmeye layık olan, övme hakkı olan bir tek Allah'tır. Sözün başında, sözün sonunda hamde bir tek layık olan Allah'tır. Bütün isimlerinde, bütün sıfatlarında hamde layık olan bir tek Allah'tır. selam selam Allah'ın nebisinin Resulünün üzerine olsun, Resulullah Efendimizin ehlibeytinin beytinin ve eshabının üzerine olsun ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim öncelikle hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Güzelisiniz. Hamdolsun efendim. At. Öncelikle efendim geçen haftadan kalan sorularımız vardı birkaç tane. Evet. Onlarla devam edelim. Efendim şöyle sorulmuştu. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm selam. Ee, sizi severek izliyoruz. Bir bayanın kocası <gülüyor> ben ateistim. Allah'a inanmıyorum diyorsa boşanması mı gerekir demişler efendim. Ateist hiç kimse yoktur. Ne kadar ben ateistim dese de mutlaka bir şeylere inanıyordur. Onun üstünü örtüyor, perdeliyordur. Eğer evlenmeden önce o böyle bir şey söylüyorsa onunla evlenmek zaten doğru değildir, yanlıştır. Ama evlendikten sonra haliyle Tavriyle, müminliğiyle, Müslümanlığıyla, takvasıyla eşini, ehlini, ev halkını imana davet etmelidir. Yardım etmeye çalışmalıdır. Ona dua etmeye çalışmalıdır. İnşallah onunla beraber o güzelliğe, Allah'ın esmasının, isimlerinin güzelliğine bir kul dayanamaz. Eğer bütünüyle o fıtratını öldürmemişse, kaybetmemişse, eğer vicdanını bütünüyle örtmemişse, kapatmamışsa ona dayanamaz. Mutlaka onu anlar. Ona imkan tanımak daha doğrudur. İman etmesi için, Allah'a dönmesi için, Tevbe etmesi için. İnşallah kardeşimiz öyle yapar. O da kendine gelir. Aklını başına alır, düşünür. Teşekkür eder, anlar, aklını kullanır inşallah. İnşallah. Evet. Efendim bir sonraki sorumuzda Selamun Aleyküm demiş efendim. Abdullah Tif Övent. <gülüyor> Allah'ın sevmediği haller taşıyan birine bakışımız nasıl olmalı, nasıl sevmeliyiz? Gönül halimiz nasıl olmalı, nasıl dua etmeliyiz? Sizleri çok seviyoruz, ellerinden öpüyoruz demişler. Allah razı olsun. Hayırlı Güzel halleri olmayan birine elbette ki o güzel olmayan halini sevmiyoruz. Ama onu seviyoruz. İnsan kardeşimiz olarak seviyoruz. Allah'ın kuli olarak seviyoruz. O nefes aldıkça, son nefese kadar onun iman etme imkanı vardır. Allah ona o imkanı tanımıştır. Bizim de ona o imkanı tanımamız gerekir. Ona mutlaka... Güzel muamelede bulunmak gerekir, o kendideki güzelliği fark etsin diye. Mümin aynadır. Mümin, müminin aynasıdır. Mümin bütünüyle aynadır. Ona bakan mutlaka kendini görür. Mümin kendi güzelliğini görür. Mümin olmayanlar da orada küfrünü, şirkini görür, onun farkına varır. O aynalık vazifesini doğru yapmamız lazım, güzel yapmamız lazım. Elbette ki isteyen, dileyen iman eder, Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede, iman da bellidir, küfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun, dileyen nankörlük yapsın, ama ona bakan, mümine bakan mutlaka küfrünü görmelidir, yanlışını görmelidir, nankörlüğünü, Rabbine karşı nankörlüğünü görmelidir, şükretmek için çaba gayret sarf eder inşallah. Bizim ona bu imkanı tanımamız lazım. Ona onun yanlışını, köfrünü, nankörlüğünü bir mümin olarak göstermemiz lazım ki ona hidayet olmuş olalım, rahmet olmuş olalım, muhabbet olmuş olalım. Yoksa yoksa biz de onu eğer dışlarsak, düşman gibi görürsek, yüz çevirirsek bu durumda biz de onu atece doğru itmiş oluruz. Şeytana doğru itmiş oluruz, küfre doğru itmiş oluruz. Bu bir mümine yakışan hal, tavır değildir. E, güzelliğini mutlaka göstermesi gerekir. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Zalimleri tarif ediyor. Eğer sizi öldürmek isterse veya yerinizden, yurdunuzdan çıkarmak isterse, dininizden, imanınızdan dolayı veya onlara yardım ederse, edenler zalimlerdir. Bunun dışındakilere düşmanlık yoktur. Bunun dışındakilere bunlar cahildir, bize düşen öğretmektir, ikram etmektir, davet etmektir. Ona ayna olup onun hatasını, kusurunu ayna olarak ona göstermektir. Söylemekten önce ayna olarak göstermektir. Yani biri yanlış yaptığında, onun karşılığında biz güzel yaptığımızda ayna olduk ona o güzelliği üzerimizde gördü. Hak etmediği halde, layık olmadığı halde biz güzellik yaptığımızda o o aynada kendini görür, kendi eksigini görür, yanlışını görür. Dolayısıyla onu düzeltir. Ona yardım etmiş oluruz, rahmet olmuş oluruz. Resulullah Efendimiz alemlere rahmet. Bizim de bizimle muhatap olanlara rahmet olmaya çalışmamız lazım. İnşallah hep beraber öyle yapacağız. Efendim Yeliz Kale <gülüyor> Karlava sormuş. Hocam Allah razı olsun sizden. Allah başımızdan eksik etmesin inşallah demiş. Allah razı olsun. Trabzon'dan Nurdoğan, Barış Efendim sormuş. Selam ve hürmetle ellerinizden öperim. Bakara suresi 53'te Musa Aleyhisselam kitap ve Furkan verildiğini, Musa Aleyhisselam'a kitap ve Furkan verildiğini buyuruluyor. Burada Furkan nedir efendim? yolu bir yolu birlikte yürümek niyazıyla demişler efendim. Evet. Allah bütün kitaplarına Furkan diyor. Furkan demek ayran demektir. <gülüyor> Fark ettiren demektir. Allah nasıl ki Hazreti Musa'ya Furkan'ı vermişse, Hazreti İsa'ya İsa'ya Furkan'ı vermişse, aynı şekilde resul Efendimiz için de buyuruyor öyle. Kur'una Furkan'ı veren, indiren O'dur. Kur'an'ın başka bir ismi Furkan'dır zaten Allah öyle beyan etti. Bütün kitaplar fırkandır. Hepsi Allah'ın vahyidir. Ayırır, fark ettirir. Neyi ayırıp fark ettiriyor? İmanı küfürden ayırır. İman budur, küfür budur der. Hakkı batıldan ayırır. Hakkı gösterir, batılı gösterir. Güzeli çirkinden ayırır, doğruyu yanlıştan ayırır, ebedi olanı fani olandan ayırır, güzelliği çirkinlikten ayırır, ayırır ve fark ettirir, gösterir, gözler önüne serer, fırkan. Bir de ayrıca Allah kullarına fırkan verir buyurdu. Kime fırkanı verirse o hakkı batıdan ayırma özelliğine o hale sahip olur bu iman edip salih amel işleyip ihlaslı olmakla e, kazanılan bir haldır, manevi bir fırkandır bu. Allah onu ikram ediyor kullarına. Bir kuluna onu ikram ettiğinde e, doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan, güzeli çirkinden ayırıyor. Olaylarda, meselelerde neyin doğru, neyin yanlış olduğunu fark edip ayırıyor. Hayatı yaşarken, Kendisi için, diğer insanlar için neyin hayırlı, neyin şer olduğunu ayırıyor. Bütün bunları ona yaptıran şey nedir? Gene Allah'ın vahiyidir. O vahiy gönüle indiği içindir. Furkan gönüle inince gönülde manevi hale dönüşür. Yani Kur'an Furkan onda canlanır. O da o hali almış olur. Furkan sahibi olmuş olur. Bütün peygamberler bu şekilde Furkan sahibidir. Ona gerçek manada tabi olanlar da o Furkan'a sahiptir. Onu ayrıca veriyor Allah. Yani bir Furkan'ı indirir, bir de Furkan'ı e, insana ikram eder, ihsan eder. O Allah'ın ayetleri onda canlanınca, dirilince o, o Furkan'a sahip olur. Neyin kayır, neyi şer olduğunu e, anlar. O, o anda Herhangi bir ayetle e, tasdik edilmemiş olsa bile onun gönlündeki furkan onu o ölçüye, Kur'an'ın ölçüsüne vurur, Allah'ın vahyinin ölçüsüne vurur ve onun doğru mu yanlış mı olduğunu anlar. Sıradan şeyleri bile böyle anlar. Evet. Efendim Esra Ebrah. Selamünaleyküm demiş efendim. Hamd olsun sizi bize rehber önder yapan Rabbimize hamd olsun ki gönlümüzü bize kendisine varan yola eğleyen Rabbimizi Rabbimize siz çok seviyoruz. Hamd olsun ki bizim pirimiz hamd olsun ki bizim babamızsınız demişler efendim. Allah razı olsun. Bütün kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Allah razı olsun. Efendim aynı kardeşimiz selamun aleyküm demiş. Eşim son zamanlarda Eşim son zamanlarda huyunu bayağı değiştirdi. Çok anlayışlıyken şimdi hiçbir şey kaldıramayacak hale gelmiş. Bazen kendisiyle konuşamıyorum bile. Altan alıyorum da yine de olmuyor. Ne yapmalıyım? Allah razı olsun demiş efendim. Evet. Hayat bir yolculuk olduğu için insan bazen yoruluyor, bazen terliyor, bazen düşüyor. Bu herkes için böyledir. Eğer kamil bir iman olmazsa bu yolu düzgün yürümek, doğru yürümek imkansızdır. Maneviyat ne kadar güçlüyse bu hayatı, hayat yolculuğunu o kadar güzel yürür, o kadar rahat yürür, o kadar o yolculuk onun için bereketli olur, nimet olur, ona güzel ahlak olur, ona cennet olur. Eğer son durumlarda, son zamanlarda eğer durumu değişmişse, bu durumda bir yerlerde tökezliyor demektir. Düşüyor demektir. Bu durumda gene yardıma ihtiyacı vardır. Yardıma muhtaçtır. Bir eş olarak ona, e, onu suçlamak yerine tam tersini yapmak gerekiyor. Neden böyle yapıyorsun demek yerine ona güzelliğini göstermek gerekir. Ona karşı daha bir merhametli olmak gerekir. Daha bir Şefkatli daha bir muhabbetli olması gerekir ki o o gücü ondan alıp ayağa kalkabilsin kendini toparlayabilsin. E nasıl ki Allah ayet-i kerimede kendinizi ve ehlinizi yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten koruyun buyurduysa bu erkek için de böyledir bu kadın için de böyledir. Kim düşerse ötekinin yardım etmesi gerekir. Hangisi rahmet olabiliyorsa, hangisi onu ateşten koruyabiliyorsa, onun onu korumaya çalışması gerekir. Hangisi daha manevi olarak güçlüyse, iş, vazife ona düşüyor. Bu peygamberi bir vazife, peygamberi bir nimettir. Bu nimeti Allah ihsan ettiğinde, ikram ettiğinde, yani kendisiyle beraber olan ehli düştüğünde, yanlış yaptığında, ters tarafa gittiğinde iş ona kalmıştır. Bu durumda ona düşen artık o Resulullah Efendimiz'in alemlere rahmet oruşu gibi rahmetini saçıp onlara yardım etmelidir. Ebediyen hep beraber kazanmaları gerekir. Ebediyen kazanmaya çalışırken, Allah'ın hesabını yaparken dünyaları da mutlaka cennet olur. Allah onlara yardım eder. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerime de. <gülüyor> Estağfurullah Resulullah Efendimiz buyuruyor. Kim Allah'ın dinini dert edinirse, Allah'a kulluğu dert edinirse, Allah'ın rızasını dert edinirse, Allah onun özel dertlerini satın alır. Allah bir kulun özel dertlerini satın alırsa, onun dünyevi, zahiri, bütün sıkıntılarını giderir. Manevi olarak da ona yardım eder. Niye? Allah'ın rızasını, ebedi hayatını dert edinmiş çünkü. Başkalarının ebedi hayatını dert edinmiş. Dolayısıyla Allah onun özel dertlerini satın alır. Resulullah Efendimiz eğer söylediyse ne diyoruz? O doğruyu söylemiştir. O hak peygamberdir. Her neyi söylemişse doğruyu odur. Biraz zaman alsa da bunu mutlaka böyle yapmak gerekir. İnşallah kardeşimiz de öyle yapar. Allah razı olsun. Cihangir sormuş. Selamun Aleyküm. Hocam ve okuyan abiye ben Cihangir güreli demiş. Ma'in'den Sorun, bir kağıtta Allah yazarsa onu çöpe atmak caiz mi? Ben duydum, yakı, yakılıp ve sonra gömmek lazımmış. Doğru mu? Hoşçakalın demişler efendim. Allah razı olsun. Bir kağıtta Allah yazılıysa veya ayetler yazılıysa veya hadis yazılıysa Resulullah Efendimiz'in ismi yazılıysa yapılması gereken şey onu imha etmektir. O asli halden çıkarıp imha etmektir. Tabii ki en doğrusu onu Yakıp imha etmek en doğrusudur. Yani külünü yaktıktan sonra zaten onu e, asli halden çıkarmıştır. İster yere gömsün, ister fark etmez. İsterse böyle dağıtsın, o fark etmiyor. E, böyle bir imkanı yoksa onu böyle parçalara ayırmak lazım ki, ayet olmaktan, isim olmaktan çıkmış olsun. Onu öyle atması gerekir. E, yani o bütünü bozması gerekir. ...yakıp gömesi elbette ki daha güzel olur. Evet. Efendim... E, nazmi Gebze'den... ...kötü enerji var üzerimde... ...cinler ve ölüler musallat oluyor... ...çalışamıyorum... ...elim ayağım birbirine dolanıyor... ...birçok ilde hocalara gittim... ...muska yaptılar, fayda vermedi demiş efendim. Evet. Bu bırakmış, Zaten gitsin. yanlış yapmıştır. Başka hocalara gidip muska yapmak zaten yanlıştı. Şifayı o muskadan beklemek zaten yanlıştı. Hocalardan beklemek zaten yanlıştı. Bireciler ve ruhlar musallat oluyor diyor. Bu da zaten bütünüyle yanlıştı bu. Ruhlar musallat olmaz. Ne demek ruhlar musallat olur? E, bu bilgi tamamen yanlış bir bilgidir. Bu bilgi. Allah'ın bize öğrettiği değildir, Resulü'nün bize öğrettiği değildir. Ruhlar berzah aleminden asla bu dünyaya gelmezler. Eğer manevi olarak Allah birilerine izin veriyorsa onlar da zarar için değil fayda için gelirler. Önce ruhlar musallat olmaz, bunu böyle bilmek gerekiyor. Aynı şekilde cinler musallat olmuş derken bu da yanlış kelimeydi. Cinler tıpkı insanlar gibi mümin olanları vardır, kafir olanları vardır, veli olanları vardır. Hepsine böyle toptan haksızlık etmek edebe aykırı olur. Cinlerin kafirleri şeytanlardır. Musallat olanlar da şeytanlardır. Şeytanlar musallat oluyor mu? Evet. Şeytan musallat oluyor ama niye musallat oluyor? Doğru ile yanlış birbirinden ayrılsın diye. Hakla batıl birbirinden ayrılsın diye. Allah'ın gönüle ettiği ile şeytanın verdiği vesvese birbirinden ayrılsın diyedir. Yani insan için zahmet değil, rahmettir. Eğer aydınlık varsa, bunun karşılığında karanlığın da olması gerekir ki aydınlık anlaşılmış olsun. Yoksa aydınlık anlaşılmaz. Aynı şekilde... Bütün insanlar için böyledir. Bir tarafta hak vardır, bir tarafta batıl vardır. Bir tarafta peygamberlere uyanlar, tabi olanlar vardır. Bir tarafta da iblise, şeytana tabi olanlar vardır. Bir de aradaki insanlar vardır. O aradaki insanlar kendini akıllı zannedenlerdir. Münafaklardır bunlar. Ne hakta dururlar ne batılda dururlar. İşlerine nasıl gelirse, nasıl, hangi tarafı, Kendileri için daha faydalı görürlerse, dünyaları için, o taraftan görünmeye çalışırlar. Eğer biri haktaysa, şeytan ona herhangi bir şekilde zarar veremez. Öyle buyurdu et i Kerime'de. Senin ihlaslı kulların üzerinde hiçbir etkin, hiçbir yetkin yoktur. Hiçbir saltanatın yoktur. Yani onların üzerinde hiçbir güce sahip değilsin dedi. Yok eğer şeytandan taraf durursa, şeytan onunla oyun oynar. Eğer şeytan biriyle oyun oynuyorsa bilsin ki Rabbinden yüz çevirmiş, Rabbinin vahyinden yüz çevirmiş, Rabbinin Resulünden yüz çevirmiştir. Başka tarafa dönüp bakmış ve ona taviz vermiştir. Baktığı taraf şeytanın tarafıdır, şeytani tarafa bakmıştır. Allah'ı dinlemek yerine, Resulünü dinlemek yerine şeytanın verdiği vesiyoseyi dinlemiştir. Dolayısıyla onun peşinden gitmiştir. Oysa ki mümin, o vesvesenin şeytandan olduğunu bilir, bilmelidir. Nereden bilir? Allah'ın vahyinin ölçüsüne vurur, Resulünün, sünnetinin, hadisinin ölçüsüne vurur ki o hak olmadığı bellidir zaten. Şeytanın verdiği vesvese ne yapar? Euzü Besmele çeker. Ondan uzak durur, onun verdiği vesveseden uzak durur. Onu düşünmez. Acaba bu doğru müdür demez. Mümin bunu söylemez. Eğer acaba o doğrudur derse Oranın karşılığında bir ayeti, Resulullah Efendimiz'in bir sünnetini inkar etmek zorunda kalır. Zaten şeytanın da, iblisin de işi budur. Onun için kardeşimizin nuskatan da uzak durması gerekir. O da şeytanın verdiği başka bir hiledir. Yapması gereken şey nedir? Rabbine dönmek. Rabbine dediyse o, onu tasdik etmek. Şeytanın düşman olduğunu bilmek. O sizin apaçık düşmanınızdır dedi. Düşmanın söylediğini tasdik etmek, onun peşinden gitmek hiç insana fayda verir mi? Yani insan şeytanın söylediğini nasıl tasdik eder, nasıl doğrular? Eğer Allah'ın vahyini bilmiyorsa farkında olmadan onu yapar. Bir yerden zaten bir taviz verdi mi gerisi peş peşe gelir. Onu artık uçuruma doğru çeker ve sürükler. Bir süre sonra o manevi sağlığını kaybeder. Sağlıklı düşünemez. Hatta öyle ki şeytanın o çemberinden dışarı çıkamaz. Dışarı çıkmaya kalkıştığında onun emrinden, onun hükmünden çıkmaya kalkıştığında o hemen itiraz eder. Bunu yapamazsın. Yaparsan şöyle sıkıntı veririm, böyle buralıma sokarım, seni böyle hasta ederim, sana böyle yaparım deyip onu tehdit etmeye başlar. Oysaki hiçbir gücü yoktu. Gücünün olduğuna inanan biri. Allah'ın vahyettiğine inanmamıştır. O bana zarar verir, verebilir diyen biri Allah'ın vahyine iman etmemiştir. Onun benim üzerimde bir kuvveti var, bir gücü var, beni etkiliyor diyen biri Allah'ın vahyine iman etmemiştir. Nereden geliyor o sıkıntı o zaman? Kendisi bu gücü şeytana vermiştir. Kendini ona teslim etmiştir. Ben seni dinlemek istiyorum. Ben senin sözünü seviyorum demiştir. Sen haklısın demiştir. Sen doğrusun demiştir. Bunu kendi kendine yapmıştır. Dolayısıyla bu imkanı da şeytana o tanımıştır. Tabiri caizse hadi beni idare et. Ben seni seviyorum. Senin sözünü seviyorum demiştir. Dolayısıyla Allah bunlar için ne buyuruyor? Evet, şeytana abdolmayın buyurdu. Bana abdolun buyurdu. Sirat-i müstakvin budur buyurdu. Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır buyurdu. Ya Allah'a abd oluruz, senatte müstakimde oluruz ya da şeytana abd oluruz. Şeytanın sözünü sevdiğimizde şeytani sevmiş oluruz. Şeytana abd olmuş oluyoruz. Evet, yapılması gereken şey, auzu besmele çekecek, Rabbine dönecek, şeytandan korkmayacak. Bunlar beni sardı, beni meşgul ediyor, beni rahatsız ediyor dememesi gerekir. Bilmesi gerekir ki o bu tavizi vermiştir. Bu tavizi kestiğinde hiçbir zarar veremez. Tavizi kestiğinde saçma sapan tehditler savurabilirler. Ama bir mümin olarak asla endişe etmemesi gerekir. Evet, Rabbim bana yeter demesi gerekir. Hasbunallahu ve nimel vekil. Vekil olarak Rabbim bana yeter demesi lazım. Allah'a güvenmesi gerekir. Kendini Allah'a teslim etmesi gerekir. Allah dilemeden hiç kimsenin herhangi bir şekilde kendisine zarar veremeyeceğine iman etmesi gerekir. Bütün kuvvetin, kudretin Allah'a ait olduğunu bilip buna iman edip La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim demesi gerekir. Bu zikri yapmaya devam etmesi gerekir. Bu zikri yaparken de bütün kuvvetin, kudretin Allah'a ait olduğunu, hiç kimsenin kendisine zarar veremeyeceğini, kendisiyle beraber Rabbinin olduğunu onu koruduğunu, hafiz olduğunu, onu muhafaza ettiğini e, zikrederek, hatırlayarak bu zikri yapması gerekir. Sonra ondan kurtulur. Yoksa ne e, hocalar ona yardım edebilir, ne nuska yardım edebilir, doktor da yardım edemez. En fazla bir ilaç verir, uyuşturur. Onun bundan kurtulması gerekir. Kendi kendinin doktoru olması gerekir. Kendi kendinin tabibi olup kendini tedavi etmesi gerekir. İnşallah kardeşimiz onu yapar, onu becerir. İmanıyla bunu becerir inşallah. Evet. Efendim, Fatih Kalkan, Kalkan Bingöl Karlıova'dan efendim demiş, dergaha gelmek istiyorum, hocamızdan ahiretimiz için dua istiyorum demiş efendim. Dua söylemiştim, müşterektir. Hep beraber birbirimize dua ediyoruz. Sadece din ile değil. Birbirimize anlatıyoruz, birbirimize öğretiyoruz, birbirimizi seviyoruz. Aynı şekilde birbirimizi taşımaya, ahirete, cennete taşımaya çalışıyor. Birbirimize cennet olacağız inşallah. dergiha gelme meselesine gelince kardeşlerimiz sohbetleri izlesinler. Yeri zamanı gelince biz zaten çağıracağız. Onun için sohbetleri izlemeye devam etsinler. Öğrenmeye, anlamaya, yolculuk yapmaya çalışsınlar. Allah'a yakınlığı kazanabilmek için çabalarını, gayretlerini sarf etsinler. E, mesele dergaha gelmek değil, mesele gönüllerin beraber olmasıdır. Gönüller beraber olunca dergahın içinde olmuş oluruz. Gönüller beraber olmayınca dergahın içinde de olsa o bir işe yaramaz. O bir fayda vermez. Onun için gönül itibariyle beraber olmaya çalışalım, beraber yürümeye çalışalım bandırmadan bandırma edin edincikten beyhan efendim. Bana bu bana bu sene hacca hacca gitmek nasip oldu. Hocamızdan dua bekliyorum demişler. Allah hacini kabul etsin inşallah. Gönlünü de Kabe etsin inşallah. Allah gitmeyenlere de hacı nasip etsin inşallah. Efendim selamünaleyküm demiş Bandırma Edincik'ten Beyhan. Hocama sorar mısınız? Teravih namazını evde kılıyorum. Elemtere keyfeden başlayıp her rekatta bir sure okuyup kul a'uzhu 10 nas'ta on rekat tamamlanmış oluyor. Selam vermeleri dört dört iki olarak yapıp tekrar aynı şekilde on rekatı tamamlıyorum demiş efendim. Gayet güzel yapıyor. İsterse iki rakete bir selam verebilir. isterse dört rakete bir selam verebilir. İsterse böyle dört dört iki kılar, selam verir. Tam uygun, diye, gayet güzel yapıyor. Allah namazlarını, teravihlerini kabul etsin inşallah. Efendim, Emine Şahin Bursa'dan efendim. Hocamızın dersini alıyorum. Selamını almak, selamını duymak istedim. Çocuklarıma dua etmesini istiyorum. Bir sorun var hocamıza. Hatim için camiye gidiyorum. Camideki hoca En'am suresi 124. ayeti 66 defa okuyun. Allah'tan ne isterseniz kabul olacak diyor. Böyle bir şey var mı demiş efendim. Böyle bir şey yoktur. Neden yoktur? Eğer böyle bir şey olursa o zaman kimse çalışmasın, kimse bir şey yapmasın. O süreyi, o ayetleri okusun, işi hal olsun. Böyle bir şey yok. Birbirimizi böyle şeylerle kandırmıyoruz. Bir de bunu e, rivayet edilmiş gibi, hadis gibi takdim etmek bütünüyle yanlıştı. Herhangi bir ayeti okuduğumuzda, onu anladığımızda, gereğini yerine getirdiğimizde mutlaka muradımız hasıl olur. Yani mesela اِيَّكَنَ عَبُدُوا وَيَيَّكَنَ اسْتَعِينَ Ayetini okuduk. Yalnız sana abdoluyoruz ve yalnız seni istihan ediyor, seni istiyoruz. Senin rızanı, dostluğunu, cemalini istiyoruz dedik. Bunu bin kere okusak acaba gerçekten Allah'a abdoluyor ve Allah'ı istemiş oluyor muyuz? Ya da yüz bin kere okusak böyle bir şey hasıl olur mu? Hasıl olmaz. Bunun için senin abdolmak için çabani gayretini sarf etmen gerekir. Yani o muhabbeti arabilmen için. Rabbini tanımaya çalışman gerekir, ayetlerinden, kendisini tanıttığı gibi, bütün alemden, kendi üzerinden, bütün varlık üzerinden O Allah'ın kudretini, O'nun Halık oluşunu, Rahman oluşunu, Rahim oluşunu, razak oluşunu, Kerim oluşunu, Hafiz oluşunu seyretmen gerekir ki O'nu tanıyabilesin. Tanıdıkça, marifetin arttıkça O'nu seviyorsun ve O'na abdoluyorsun. Onu istemek için, isteyebilmek için, yalnız seni istiyoruz. Dostluğunu anlaman gerekir, yakınlığını anlaman gerekir. Onsuz olmadığını anlaman gerekir, bunu tatman gerekir. Yani bu, bir çabayı, bir gayreti, bir yürüyüşü gerektirir. Bir yolculuğu gerektirir, manevi bir yolculuğu gerektirir. Yoksa sadece bunu okuduk, oldu. Olmaz böyle bir şey. Allah akıl vermiş, herhalde bunu söyleyenlere de akıl vermiş ama Aklını kullanmıyor demektir. Bu iftira olur. Bu yanlış tarafa, yanlış yere insanları yönlendirmek olur. Bu doğru değildir. Ee, söyleyen kardeşimiz bunu bilmeden söylemiş, duyduğu için söylemiş ya da kitaptan okumuş onu söylüyor. Her neyi dinlersek dinleyelim, okursak okuyalım, mutlaka onu Allah'ın vahyinin ölçüsüne vurmamız gerekir. Resulünün sünnetinin ölçüsüne vurmamız gerekir. Tutuyorsa doğrudur. Tutmuyorsa o yanlıştır. Eğer tutmuyorsa onu yine kabul edersek ayeti inkar etmek zorunda kalırız. Resulullah Efendimiz'in hayatını, tavrını, işini söylediklerini inkar etmiş oluruz. Onun için bu konuda dikkatli olmak gerekir. Kardeşlerimiz zaten soruyor. Doğruyumdur diye el cevap doğru diyordur. Efendim kardeşimiz demiş selamını almak, duymak istiyorum demiş. Çocuklarımıza dua et istiyor efendim. İnşallah. Çocuklarımıza dua edeceğiz. İnşallah Allah bütün müminlerin, Müslümanların çocuklarını, mümin olmayanların da o çocuklarını zatıyla, sıfatıyla, güzelliğiyle Allah tecelli edip onları zatına Allah'ı kuleyler cool inşallah. Amin. Resulullah Efendimiz'e de ümmet eder inşallah bizim için göz aydınlığı kılar inşallah. İnşallah müttakilere de iman kılar. Amin. Efendim, iyisiniz olursa bir ara vermek isteriz. Evet. Kıymetli izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.